CÜRKÇİYİ PERİ MASALARI Buda ve Dilenci Bir zamanlar yiyecek peşinde koşan evsiz bir dilenci varmış. Derken yiyeceğinin yok olmaya başladığını fark etmiş. Bir gün fareyi yiyeceğini çalarken yakalayıvermiş. Seni gidi fare! Neden yiyeceğimi çalıyorsun? Ben fakir bir adamım. Lütfen git zenginlerden çal. Eksildiğini fark etmezler bile. Ama kaderimde senden çalmak var. Ne? Neden? Çünkü bu da senin kaderin. Sadece sekiz parça yiyeceğin olabilir. Ne kadar dilensen, ne kadar toplasan da fazlasına sahip olamazsın. Evsiz dilenci hem çok şaşırmış hem de çok üzülmüş. Bu kadar kötü bir şansı kim ister ki? Peki neden benim kaderim böyle? Bunu bilmiyorum. Budaya sormayı denemelisin. Belki o biliyordur. Böylece evsiz dilenci bu dayı bulmak için yola çıkmış. Gün boyunca yürümüş ve güneş batarken kendini zengin bir ailenin malikanesinin önünde bulmuş. Yorulmuş ve uykusu gelmiş. Geceyi orada geçirmeye karar verip evin kapısını çalmış. Değerli efendim, hava kararıyor ve ben buranın yabancısıyım. Geceyi burada geçirebilir miyim acaba? Ah tamam, içeri gel. Dilenci içeri girince adam sormuş. Delikanlı, neden bu kadar geç bir saatte yollardasın? Bu ee, Budaya bir şey soracağım da onu bulmaya gidiyorum doğrusu. Zengin adamın karısı Dilenci'nin söylediğini duymuş. Budaya bizim için de bir şey sorar mısın? Aa, elbette. Sanırım sizin adınıza ona soru sorabilirim. Sorunuz neydi hanımefendi? Aa, konuşamayan 16 yaşında bir kızımız var. Onu konuşturabilmek için ne yapmamız gerektiğini öğrenmek istiyoruz. Ertesi sabah evsiz dilenci kapılarını açtıkları için teşekkür etmiş ve sorularını Budaya ileteceğine söz vermiş. Hoşça kalın. Yola devam ederken karşısına aşması gereken sıra dağlar çıkmış. Aaa ah, olamaz! Bunları nasıl aşacağım ben? Dağlardan birine tırmanırken bir büyücüye rastlamış. Saygıdeğer efendimiz, dağ aşmama yardım edebilir misiniz? Atla bakalım! Dilenci asaya atlamış ve büyücünün arkasına oturmuş. Büyücü asasını kullanarak... Genç adamla birlikte sıra dağların üstünden aşmak için havalanmış. Sıra dağların üstünden uçarken büyücü genç adama bir şey sormuş. Bu zorlu sıra dağları neden aşmaya karar verdin bakalım? Söyle ne tarafa gidiyorsun? E, bu dayı bulmaya gidiyorum da ona kaderimle ilgili özel bir şey soracağım. Aaa öyle mi? Benim için de Buda'ya bir şey sormanı isteyebilir miyim senden? Bin yıldan beri cennete girmeye çalışıyorum. İnancıma göre çoktan cennette olmam lazımdı zaten. Buda'ya cennete gitmek için ne yapmam gerektiğini sorar mısın lütfen? Elbette. Bunu senin için sorabilirim. Yoluna devam ederken son bir engelle karşılaşmış. O da geçilmesi imkansız nehirmiş. Ah olamaz! Peki bu derin nehri nasıl geçeceğim şimdi? Şansına nehri geçirmek isteyen devasa bir kaplumbağayla karşılaşmış. Nehri geçerlerken kaplumbağa ona sormuş. Söylesene nereye gidiyorsun? Buda'yı görmeye gidiyorum. Ona kaderimle ilgili sormam gereken bir iki şey var. Peki ona benim için de bir şey sorar mısın? Elbette. Sorun neydi? 500 yıldan bu yana hiç durmadan ejderha olmaya çalışıyorum. İnancıma göre çoktan ejderha olmuş olmam gerekirdi. Bu daya ejderha olmak için ne yapmam gerektiğini sorar mısın? Beni nehirden geçirdiğin için teşekkür ederim sevgili kaplumbağar. Rica ederim. Sakın ola, sorumu unutma. Tabii ki unutmam. Senin için ona sorunu soracağım. Evsiz dilenci Buda'yı bulmak için yola devam etmiş. Ve sonunda yaşadığı yere ulaşmış. Dilenci, manastırın kapısında durup derin bir nefes almış. Oh, işte geldim. Sonunda büyük Buda'yla karşılaşabileceğim. Evsiz Dilenci sonunda içeri girmiş. Hem kendinin hem de diğerlerinin sorularını soracağı için heyecan içindeymiş. İçeri girince Buda'nın önünde eğilmiş ve... En iyi dileklerimi kabul et Buda. Çok çok uzaklardan geldim ve sana sormak istediğim sorular var. Başlayabilir miyim lütfen? Tabii ki sorabilirsin. Ama sadece üç sorunu cevaplayacağım. Sadece üç soru sor. Dört sorusu olduğu için genç adam çok şaşırmış. E, ama dört sorum var. Şimdi ne yapacağım ben? Ve dikkatlice düşünmüş. Önce kaplumbağayı hatırlamış. Kaplumbağa 500 yıldır ejderha olmaya çalışıyormuş. Zavallıcık, o derin nehirde yaşamak gerçekten çok zor olmalı. Sonra bin yıldır yaşayan ve cennete gitmeye çalışan büyücüyü düşünmüş. Ah, bin yıl gerçekten çok uzun süre. Artık cennete gitmeyi hak ediyor bence. Ve son olarak hayatı boyunca hiçbir zaman konuşamayacak kızı hatırlamış. Ha, hayat boyu konuşamamak büyük zulüm. Ardından kendine bakmış. Ben sadece evsiz bir dilenciyim. Geri dönünce alıştığım gibi dilenmeye devam edeceğim. Hiçbir şey değişmeyecek. Ama cevapları alırlarsa onlar için her şey değişecek. Hayatları değişecek. Diğerlerinin sıkıntılarını düşününce, kendi sıkıntısı gözüne aniden küçücük gelmeye başlamış. Kaplumbağa, büyücü ve kız için büyük üzüntü duymuş ve onların sorularını sormaya karar vermiş. Buda da cevaplamayı kabul etmiş. Kaplumbağa kabuğundan ayrılmak istemiyor. Kabuğunun sunduğu rahatı bırakmak istemiyorsa... Asla ejderha olamayacak. Ha, bu kimin aklına gelirdi ki? Büyücü sürekli asasıyla geziyor ve onu asla bırakmıyor. Aslında asa cennete ulaşmasını engelleyen çapa. Tamam, bunu ona söyleyeceğim. Peki ya şu kızcağız? Kıza gelince yeniden konuşabilmesi için ruh eşini bulması gerekiyor. Çok teşekkür ederim büyük bu da. Bu da ona bakıp gülümsemiş. Evsiz dilenci de budayı selamlayıp dönüş yolculuğuna başlamış. Önce kaplumbağayla karşılaşmış. Peki ona sordun mu? Sordum tabii. Kabuğundan sıyrıldıktan sonra ejderha olabilecek misin meğer? Kaplumbağa içinde okyanusların derinlerinden gelen Paha biçilmez incilerin bulunduğu kabuğunu terk etmiş ve onları dilenciye bağışlamış. Bunlar artık senin. Sana teşekkür hediyem. Artık onlara ihtiyacım yok çünkü sonunda ejderha oldum. Teşekkür ederim nazik adam. Ve uçup gitmiş. Evsiz dilenci bir dağın zirvesinde büyücüyle karşılaşmış. Büyücü, cennete gidebilmen için asandan vazgeçmen gerekiyormuş. Aa öyle mi? Öyle tabii, bu da öyle söyledi. Büyücü, asasını genç adama verdikten sonra ona teşekkür etmiş... ...ve cennete doğru yükselmiş. Elveda delikanlı, sen iyi olmaya devam et. Genç adam, kaplumbağadan zenginlik... Büyücüden güç almış. Ardından ona evlerini açan ailenin yanına dönmüş. Onu yeniden gördüklerine çok sevinip cevabını öğrenmek istemişler. Büyük Buda kızınızın yeniden konuşabilmesi için ruh karşılaşması gerektiğini söyledi. Ve bir anda evin kızı aşağı inip konuşmaya başlamış. Hey, bu geçen hafta gelen adam değil mi? Genç kız ve ailesi çok şaşırmış. Evsiz dilenceye bakmışlar. O aslında kızın ruh eşiymiş. Hemen düğün hazırlıklarına başlamışlar ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Unutmayın dostlarım, bu dünyada yaptığınız iyilikler size mutlaka geri döner.